94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başladı. Ümit Şahin yok, bendeniz Ömer Madra var bugün. Ve Açık Yeşil'i benimle birlikte e, dinleyeceksiniz. Bu arada dinleyicimiz, e, destekçimiz Dilek Sağroğlu'na da çok teşekkür ederek söze başlayalım. Bugün elimde iki önemli yazı var. Onları paylaşarak bu yarım saati... Herhalde bitiremeyiz bile ama çok ikisi de aslında gayet zorlu durumları anlatan yayınlar. Birisi gazeteci George Monbiot'un Guardian gazetesinde çıkmış bir yazısı. Öbürü de sabah açık gazete programında da kısaca değinme fırsatı bulduğumuz Greenpeace International'ın sorumlusu direktörü yürütme direktörü Kumi Naidoo'nun soğuk eller, kararlı yürekler ve Arktik bölgeyi, kuzey kutup bölgesini kurtarmaya çalışmak üzerine diyor. Mom George Monbyon'un yazısı ise uzun süreden beri başta çevre meseleleri olmak üzere her türlü sosyal soruna e, parmak basan Aktivist, gazeteci ve yazar, çok satılan eserlerinde de sahibi olan George Monbiot'un dünyanın tayin edici bir dönüm noktasına gelmiş olduğunu, gelmiş hatta geride bırakmak üzere olduğunu belirten önemli bir yazısı da dünkü Guardian gazetesinde 28 Ağustos tarihinde yayınlandı. Önce ile başlayalım. E, Guardian gazetesindeki yazısının Guardian gazetesindeki başlığı arktik buzlarla beraber zengin dünyanın yazları da eriyip gidecektir diyor ve alt başlıkta da şunu söylüyor Avrupa ile Amerika'nın iklim değişikliğinden en az zarar görerek seyirciye kurtulacağı inancı da yerle bir olmuş durumda buna eee bu tamamen tahrip olmuş, yok olmuş. Buna rağmen de bizim yapacağımız yaptığımız tek şey felaketten nasıl kar elde ederiz şeklinde. Şöyle başlıyor e, Mombio yazısına yani yapılacak bir kıyaslama yok ortada kıyaslama, karşılaştırma. Bu e, yani büyük savaşlar gibi ya da Büyük salgın hastalıklar gibi, veba gibi ya da borsadaki, borsanın çökmesi gibi bir mesele değil Bunu anlamak için, bu içinde bulunduğumuz durumu anlamak için elimizde yeterli kıyaslama yapma imkanı yok Yeterli araç da yok Donanımımız yetersiz hem tarihi olarak hem psikoloji olarak anlamakta Yetersiz kalıyoruz. İşte o zaman, o sebepledir ki zaten pek çok, çok, aramızdan pek çoğu da bu olup bitenleri, iklim değişikliğinden bahsediyor şüphesiz ki, iklim değişikliği konusunda olup bitenleri kabul etmekte büyük zorluk çekmemizin ana sebebi de açığa çıkıyor. Yani donanımımız tarihi ve psikolojik olarak yetersiz. Burada görmekte olduğumuz şey, bu gezegenin, ...atmosfer fiziğinin... ...değişmekte... ...dönüşmekte olması. Yani... ...muhtemelen... ...en düşük seviyesine... ...Aktik bölgede... ...Kuzey Kutup bölgesindeki buzların... ...erimesinde... ...tahmin edilen... ...en düşük seviyeye gelmesinden... ...üç hafta önce... ...zaten... Rekor kırıldı bundan önceki rekor 2007'deydi şimdi 2007 rekoru daha bütün çizgilerin çizelgelerin gösterdiğine 3 hafta daha varken bile geçildi yani şu anda buzlardaki kayıp o 2007 yılındaki kayıpla kıyaslandığında %50 daha büyük. %50 oranında daha büyük buz kaybı var. Oysa diyor George Mombio, gündelik hayatımızdaki kayıp duygusu yani neyi kaybediyoruz? Sevdiğimiz ve bildiğimiz bu dünyayı kaybettiğimiz duygusu bu buzlardaki kaybın kayıp kadar kolay ölçülemiyor, ölçülemiyor ve Arktik Bölgedeki Kuzey Kutup Dairesi içindeki buz alanının nasıl erimekte, azalmakta olduğunu gösteren bir çizelgiyi de eklemiş yazısına, Arctic Sea Ice Monitor diye bir e, internette bilimsel internet sitesinden alınmış bir görüntü bu. E, 1980 ortalamaları 90 ortalamaları 2000 ortalamalarını gösteren çizgiler var Ve ondan sonra da En düşük seviyedeki 2007 ikinci düşük seviyede Ulaşmış olduğu 2011 senesinin Çizgisi var Üçüncü en düşük 2008'de Olmuştu ve şimdi Bunlara bir de 2012 Ekliyor ki Gördüğünüz zaman Çizelgeye baktığınız zaman Gerçekten hemen kapatıp gözünüzün önünden bir sinek kovar gibi onu kovmak ihtiyacı da duyabilirsiniz. <gülüyor> Çünkü açıkça çizelge diğer bütün çizgilerin çok altında bir yerde ve daha diplere doğru gidiyor. Derinliklerine doğru. Şöyle devam ediyor. Bu çizelgeyi okuduktan sonra yazıda diyor ki artık bölgede kuzey kutup bölgesinde kuzey yarım e, yarı kürenin geri kalan kısmının iki katı e, yaklaşık olarak hızla, hızlı bir ısınma var. Bu da e, iklimdeki çöküş kendisini e, çoğaltan bir etkiye sahip olduğu için. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse buzlar eridikçe daha derin, e, daha koyu renkli e, denizin rengini ortaya çıkarıyor eridikçe. Normal olarak bu uzaya geri yollanacaktı. Beyaz yüzeyin yansıtmasından dolayı oysa yansıtmıyor ve absorbe oluyor. Soğuruluyor deniz tarafından. Bu büyük çözülme yani hem buzlarda hem de kesinliklerde görülen büyük çözülme pek çok iklim bilimcinin... E, ...tahmin ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde oluyor. Mesela bir tanesinin bir, bir bilimcinin raporuna şöyle bir gönderme yapmış, referans veriyor. Öyle bir duygudayım ki diye konuşmuş bu George Monbiot'un sözünü ettiği bilimci... E, ben e, şimdiye kadar öğrenmiş olduğum, bu konuda yaptığım bütün çalışmalardan öğrenmiş olduğum bütün bilgiler geçip gitti, önemsiz kaldı diye. Ve son e, değerlendirmesinde 2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği Kurulu şöyle bir not yazmıştı, şöyle bir bilgiyi not etmişti. Bazı projeksiyonlarda Arktikteki, yani Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki yaz sonu. Buz Buzlarının Hemen hemen tamamen 21. Yüzyılın ikinci yarısında hemen hemen Tamamen ortadan kalkacağı Tahmin ediliyordu diyor Bu Şimdiye kadar yapılmış En Karamsar tahmin olarak Geçmiyor tabi çünkü Hükümetler arası iklim Değişikliği kurulu aslında konservatif yani tutucu bir şekilde yapılıyor. Başka bazı bilim insanları ise Arktik bölgedeki buzun yazın sonlarında bu 10 yılda ya da bundan sonraki 10 yılda gerçekleşeceğini söylüyorlardı. Yani 2020'de ya da 2030'larda. Ama sürekli olarak sizleri de uyarmaya çalıştığım gibi diyor George Monbiot yazısında. Pek çok defa yazdım ama hiçbir işe yaramadan yazdım. IPCC'nin değerlendirmeleri oldukça muhafazakar çünkü hiç de şaşırtıcı bir şey değil. Pek çok insan hükümetlerin de içinde bulunduğu pek çok yetkilinin onaylaması gerekiyor. Onlar yayınlamadan önce çünkü çok sayıda bilim insanının toplanmasından oluşan bu kurul aslında hükümetlerle de işbirliği halinde çalışmak zorunda ve şimdi halbuki çok değişik başka sonuçlara varıyoruz ve yani bu hükümetler arası iklim değişikliği kurulunun panelinin daha önce söylediklerinden çok daha kötü durumlarla karşı karşıyayız bir yerde fazla ileri gitmişti Himalayalarda. Onun da üzerine Himalayalardaki erimenin işte 19 2035'te gerçekleşeceğini söylemişti. Biraz yanıldılar ve bunun üzerine de zaten bütün iklim değişikliğini yalanlayan insanlardan acayip hücuma uğramışlardı. Ama asıl bakıldığı zaman diyor şimdi Mombio bütünüyle o Iklim değişikliği kurulunun panelinin söylediklerinden çok daha vahim şeyler de ard ardına gerçekleşiyor ve bir başka e, inançta kör inanç aslında ortadan kalkıyor yani dünyanın e, ılımlı bölgelerinde özellikle de en zengin ülkelerin bulunduğu yerlerde iklim değişikliğinin zararları en son ve en az şekilde olacak önce yoksul ülkeler. Öncelikle ve en kötü şekilde vurulacaklar bilgisi Bu bilgi de tamamen eriyip gidiyor Çünkü artık bölgedeki buzların Deniz buzlarının yok olup gitmesiyle beraber Kuzey Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da Bu artık geçerli değil Bir çeşit ilahi adalet de diye de bakabilirsiniz Bunu George Monbiot değil ben deniz söylüyorum ve bu Geophysical Research Letters adlı saygın hakemli dergide bu yıl yayınlanan bir araştırmada Arktik bölgedeki, Kuzey Kutup bölgesindeki ısınmanın bir zamanlar ılımlı iklimde yaşamakta olan ülkeleri de fena halde vuracağını ve aşırı iklim olaylarını aşırı hava olaylarına yol açacağını söylüyor ve işte kuzey kutbundaki jet stream diye adlandırılan hava akımlarının birkaç kilometrelik eninde bir akım ve doğuda, doğu'ya doğru gidiyor. Ee, şey kuzey yar küre üzerinde batıdan doğuya doğru gidiyor ve bir çeşit bariyer gibi bir set e, rolü görüyor. Bu araştırmadan anlatıyor şimdi Mombio. Yani soğuk Nemli havayı kuzeydeki Daha güneydeki Daha sıcak ve kuru havadan Ayırıyor Ve e, pek çok e, Normal Havamızdaki pek çok varyasyonda Çeşitlemelerde Bu e, Dalgalanmalardan oluşuyor Rossby dalgaları deniyor Buna Rossby adını verdi. Bir bilim insanın adamının Adını taşıyor O jet stream denen akımda da varyasyonlar onun için oluyor Fakat şimdi makaleye bakıldığı zaman Bu şeydeki Kuzey kutbundaki ısınma Hem Rossby denen dalgaların e, Hem yavaşladığını Hem de çok daha derin Ve geniş hale geldiğini gösteriyor Yani hızlı bir şekilde dalgalanmak yerine Hava oturuyor Oturduğu yerde kalıyor Yani güneydeki kısımlar Haftalarca Hatta belki aylarca Yağmur beklerken kuzeydeki ya da hemen onun kuzeyin biraz altındaki bölgelerde de haftalarca ya da aylarca yağmur gelsin diye yağmurdan, yağmura bir ara versinler diye yalvarıyorlar. Yağmur dursun duasına çıkacak hale geliyorlar. Yani bir dizi böyle önce güneş açıp sonra yağmur sonra yine güneş yerine kuraklıklar ve sellerden oluşan bir kısır döngüye oturuluyor. İşte o da sebebi de bu şeyde fizik olarak, fizik olayı olarak Geophysical Research Letters'da açıklanmış durumda. E, ve dolayısıyla bütün kuzey yarı kürede de e, bu son zamanlarda görülen Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere görülen korkunç kuraklık dalgalarının filan ve sellerin e, i̇zahını da yapıyor Yani önümüzdeki e, Bu kış Ve gelecek yaz Avrupa'ya ve Kuzey Amerika'ya nasıl bir Hava gelecek Bilmiyorum diyor Bu rekor erimeler karşısında Fakat bunun iyi Hoş olmayacağına garanti verebilirim <gülüyor> Özellikle Arktik deniz bölgesinde Kayıp yaklaşık Yüzde otuz olmuş yani Ortalama uzun vadeli ortalamana göre %30'luk bir kayıp var. Ve bu %50'ye, 70'ye ya da 90'a çıktığı zaman çok daha korkunç sonuçları olacak. Ve hükümetlerimiz hiçbir şey yapmıyorlar. Zaten herhangi bir çevre krizine karşı da Haziran'daki e, Rio artı 20 zirvesinde zaten yokmuş gibi davrandılar çevre krizini. Şimdi aptal aptal buzlara bakıyorlar. Buzlar erir. Hükümetler bakar gibi bir durum oluyor. Ve çözülüp gidiyor. Daha hiçbir şey yapmıyorlar. Hatta hiçbir şeyden de kötü. Tek bir şey bunun altından çıkacak. Petrolü çıkaralım ve açığa çıkacak. Balıkları dağablayalım diye bakıyorlar. Ve bu felakete yol açan şirketler de bundan daha yeni nasıl karlar elde ederiz diye işte e, şeyler anlatıyor ondan sonra da. Şerl nasıl Çukçi denizinde başladı Alaska'nın kuzeybatı kıyısında Gazprom Rus petrol devi Peçora denizinde ve e, Murmansk'da Murmansk'ın kuzeydoğusunda ondan sonra da Nijer deltasında çalışmalardan sonra Komi eee Cumhuriyeti, özel cumhuriyetinin oralarda başlamış durumdalar. Diğer şirketler de Rusya endüstrisini dünyanın en kırılgan ekosistemlerinden birini kırmaya ve buz, fırtınalar ve karanlık zaten herhangi bir şeyi, kazayı temizlemeyi imkansız hale getiriyor diye. Ve tam bunu ben yazarken de ki gerçekten kahraman olarak gördüğüm şeyler kendilerini Gazprom'un gemisine bağlıyorlar zincirlerle ve hükümetlerin yapamadığını bu insanlar yapıyor ve işte çocuklarımız böyle mi görecekler meseleyi diyorlar yani biz dünyayı harika bir dünya yapan bütün Olumlu koşulları yerle bir ettik ondan sonra da önümüze çıkan bunu kavradıktan sonra da çıkan fırsatı büsbütün zararı artırmakta kullandık. Çocuklarımız herhalde böyle bakacaklar elbette hepimiz başkalarını düşünerek hareket ettik ya da etmedik diyebileceğiz. Ama sonunda hızla cevap vermediğimiz takdirde sonuçları da bizim onları yarattığımız kadar hızla gelecek. Buna aptallık mı, aç gözlük mü, pasiflik mi, hangisini koyarsak koyalım. Zaten kıyaslama yapmak imkanı kalmadı. Bu sözcüklerin de anlamı kalmadı. Bu somut platform şimdi o kadar çok şey üzerindeymiş ki her şey onun üzerinde imiş diye anladığımız, nihayet anladığımız o somut katı buz platformu. Havaya eğriyip gidiyor. Böyle onunla birlikte de barış, refah, ilerleme namına ne düşünüyorsak onlar da uçup gidiyorlar diye bitirmiş Monbio yazısını. Şimdi bir bu the heat of the moment diye de kendi internet sitesinde bulabileceğiniz ya da Guardian gazetesinde de yani anın sıcaklığı, anın ısısı. Ya da Arktik bölgedeki buzların erimesiyle bütün dünyanın kendini beğenmişliği de eriyip gidecek diye de bir başka Guardian'da çıkan başlığı olan yazıyı sizinle paylaştım. Şimdi bir kısa ara verip Diana Washington'dan Rich Man's Blues adlı parçayı dinleyelim. see cuba and spain don't want to go in a car but on a jet propel plane that's why he's got to be rich all you poor men have got to go must have everything i want yes that includes his goal Washington'dan Richman's Blues zenginlerin türküsü adlı şarkıyı dinledik. Onun da doğum günüydü. 1924'te bugün doğmuştu Dana Washington. Ona da bir bu buradan bir günaydın göndermiş olalım. Ve açık yeşil programında olduğunuzu da hatırlatalım açık radyo 94.9'da. Ümit Şahin'le birlikte hazırlayıp sunduğumuz bu programda bugün Ümit Şahin yok. Ben Deniz Ömer Madde sunuyorum ve ilk bölümün ilk büyük bölümünde programın George Monbiot'un Guardian gazetesinde dün yayımlanan artık buzullarla beraber zengin dünyanın bütün kibri kendini beğenmişliği de eriyip gidecek Avrupa ve Amerika'da en az iklim değişikliğinden en az ve en Hafif şekilde çarpılarak atlatacaklar görüşü, inancı daha doğrusu tamamen yerle bir oldu ve bütün yaptığımızda felaketlerden nasıl kar ederiz hala bunun peşindeyiz diyen ilginç bir önemli çarpıcı bir yazısı vardı onu okuduk. Şimdi o, o yazıda da bahsedilen ve benim için gerçekten kahraman olan Greenpeace aktivistlerinin yaptıklarından bahseder bahseden yazısına uzantı olarak ben de şeyi söyleyeyim. Kuminaidu'nun Greenpeace'te çıkmış. Greenpeace sitesinde yer almış ve Common Dreams'de de görülebilen yazısı yeni yer aldı. Onu da koyalım. Ondan da 2-3 kelimeyle bahsedelim ve programı bitirelim istiyorum. Kuminaidu diyor ki ben arkadaşlarımla, ailemle konuştuğumda hepsi birden bana yüklendiler, azarladılar. Cuma günü 15 saatlik bir Gazprom dev Rus şirketi Gazprom'un Prirazlomna'ya platformunu Peçora denizindeki e, işgal ettik e, ama artık sen iyice yaşlanıyorsun kendine dikkat etmiyorsun demişler ve haklı da olduklarını düşünmedim değil diyor. Çünkü ellerim ve ayaklarım mor, mor renkteydi ve doktorda da gemimizin doktoru da hipotermiden yani soğuk vurmasından tedavi ederken bir an haklı olduklarını düşünecektim ama sonradan gemiye döndüm Arctic Sunrise gemisine, gemimize ve bir baktım ki gayet canlı, neşeli ve kararlı aktivist arkadaşlarımın Sinin'in, Jensen, Lars'ın, Basil'ın ve Terry'nin gözlerindeki ışığı görünce ve kaptanımız Vlad'ın da Gözlerindeki kararlılığı görünce tamam ve bütün personel de aynı şekilde doğru olanı yapmanın heyecanlı içindeler. Eh o zaman da riskler alınmaya tabii ki değer diye düşündüm diyor. Ve benim için bu yeni artık bölgede yeni tamamladığımız eylem. Gerçekten Greenpeace'in en e, baba durumunda gösteriyor. Bir kere tek bir hedef etrafında kitlenmiş bütün ekipler büyük bir risk alıyorlar. Tehlikeli, dünya için son derece tehlikeli bir endüstrinin yıkımın sınırlarını zorlayan eylemlerine karşı risk alıyorlar. Ve üçüncüsü de ta uzakta kimsenin haberi, bilgisi, görgüsü olmayan yerlerde büyük bir e, çevre suçu işlenme, işlenmekteyken... Ona projektör tutuyorlar diyor. Yani ben 15 yaşından beri bir aktivist oldum diyor. Kendisinin Güney Afrikalı olduğunu ve erken yaşta hapse girdiğini de söyleyelim. Ondan sonra da göçmen olarak Londra'da tamamlamak zorunda kalıyor. Kaçarak Mandela gelene kadar da dışarıda kalan birisi apartheid mücadelecisi yani ben diyor gençliğimde de bir dava için e, hapishane hücresinde yatmanın ne demek olduğunu da içerisinde bilirim ama tecrübesi olan biri de dürüstçe söylemek gerekirse böylesine kendi kişisel güvenliğine ilişkin bir risk alma, e, aldığı zaman korkmuyor dese ya da hapishaneye girme riskinden korkmuyor dese doğru olmaz yalan olur diyor. Ben de bunu hissediyordum ama birbirimize güven verdik ve zamanı geldiğinde de Gazprom'un o oil, petrol platformuna gittik ve en çok korktuğum şeyler de başıma geldi diyor. İlk çıkış hamlesinde de bir dalga gelince motor yani şişme motorlarla, zodyaklarla gittiğinde tırmanamamış ve birkaç o buz gibi sularda sadece iple birkaç defa öyle dolanmak zorunda kalmış. ve gemiye geri gelmek zorunda kalmış ama aktivistler aktivist arkadaşlarım. Ta 15 metre yukarımdaydı ve bende de güvenim sarsılmıştı diyor ama hemen döndüler gel, bir baktı diyor Johnu. Ve her şey yerinde tamam acele etme zamanını al iyi olacaksın ve bu başaracaksın dedi ve tekrar bildim ve bütün bu bize karşı buz gibi hortumlar basınçlı sular sıkmalarına rağmen bu sefer yaptık diyor ve bütün hikayeyi de anlatıyor çocuklarımızın geleceği aslında burada söz konusu olan tehlike de diyor ve gelecek kuşaklara bir sorumluluğumuz var. Onun içinde işte bu şimdi gezegenin sorumluluğunu almak için buna uyanacak insana ve destek olacak insanlara ihtiyacımız var diyor ve kuzey Rusya'nın yerli halklarından bahsediyor ve zamanın ne kadar dar olduğunu bu Arktik bölgedeki kutuplardaki yaz buzullarının, buzların erimesinden dolayı zaman ne kadar daralmakta olduğunu ve bir de şeye de bakınca diyor o devasa platforma insanın yaratabileceği en büyük mühendislik şahikası bu. Ama onun, onun da temiz yenilenebilir enerji alternatiflerine o para aktarılsa ne kadar farklı bir dünya olacağını da düşünmemek elde değil diyor. Ve ben size diyor yani şöyle bir şey fosil yakıt endüstrisinin hepimiz orada çalışan işçiler bile bize hortum sıkan işçiler bile Fosil yakıt endüstrisinin rehinesi durumundalar hepimiz gibi. Opsiyonları yok seçenekleri. O yüzden de işte biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. O platformun üzerinde küstahlığın kendini beğenmişliğin ve bilimin reddedilişinin vardı nokta beni şaşırttı diyor. Onun için de size artık bir Greenpeace International'ın yöneticisi olarak değil... Bir dizi aktivistin dev Rus şirketine karşı o oh, kırılgan Arktik bölgesini yıkmaya kararlı şirkete karşı göğüs gerecek aktivistler ekibinin bir parçası olarak sesleniyorum yazıyorum diyor. Kampanyamız bitmiş filan değil. Hatta bu deneyimden daha da güçlü bir şekilde çıktık. Kararlılığımız arttı. Ve bundan sonraki adımda Arktik Sunrise gemisiyle. Arktik denizinde buzlar nasıl yok oluyor onu belgelemek olacak diyor. Ve bütün çevresel adaletsizliklere karşı tanıklıkları getireceğiz ve bütün dünyayı da seferber edeceğiz. Bundan eminim 2 milyon insan bu ana kadar Arktik bölgedeki mücadelemizde bize destek olmaya imza verdi. Şimdi milyonların da gelmesini istiyoruz. Siz olmazsınız bu şeyi yapamayız, tamamlayamayız ve beraberce tekrar buluşalım diye Greenpeace'çilere yazmış aslında bu yazıyı. Greenpeace'in kendi sitesinde Kuminaydu. Biz de onu CommonDreams.org internet sitesinden alarak size, sizinle paylaşmış olduk. Açık Yeşil'de bu şekilde sona eriyor. Destekçimiz Dilek Sağroğlu'na da bir kez daha teşekkür edelim. Ve hoşçakalın.